1202 numaralı konu, İbni Mesud'un koşarak namaza gitmesi, İbni Mesud camiye doğru giderken koşmaya başladı, ona, sen süratli gitmeyi ney ettiğin halde bu işi kendin yapıyorsun, nasıl olur bu, dediler, İbni Mesud, ben namazın başlangıç tekbirine yetişmek için koşuyorum, dedi.